Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi vahde. Ve salatu ve selamu ala Muhammed. Ellezi la nebiye ba'de. Ve ala alihi ve ashabihi ve ezbacihi ve etbahi ecma'in. Allah meftah bil hayyir. Vahdim bil hayyir. Çok değerli kardeşlerim, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Forumumuzun ülke için, ülke halkımız için, tüm insanlık için Hayırlara veşulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, ev idaresi geçtiğimiz haftada sunmuş olduğum programlarla, bilgilerle mukaddimesini, ön sözünü takdim etmeye çalıştım. Bu program öyle program ki, nasıl ki kolumuzdaki kullanmış olduğunuz saatin arka kısmını açtığınız zaman birbirlere bağlı çok aletleri görürsünüz. O aletlerden bir tanesini gevşetseniz saatiniz durur. Veya binmiş olduğunuz arabanın ön kabutunu açtığınız zaman o motor aksamında birbirine bağlı çok aletler vardır. Birini çözdüğünüz zaman kontak anahtarınızı soksanız dahi motor çalışamaz. Tıpkı bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6 bin ait hep birbirine irtibatlıdır. Hepsi ama. Bizim aile mektebi de konu olarak konu başlıkları farklılığa dahi hep birbirine bağlantılıdır. Sizlere hatırlarsanız ilk derste gerekçeli derslerinde başlatmış olduğumuz bugün 26 27 derstir devam etmeye çalışmış olduğumuz bu konular 20 ders evvelki mezdura bağlantılı olacak. Son derslere irtibatımız olacaktır. Bundan dolayı bunlar tekrar değil. Bunlar pekiştirmek. Bunun adı Kur'an'da bir sanattır. Adı tekrir sanatı. Tekrarda usangaçlık vardır. Kur'an'ın okunmasında tekrar yok. Tekrir vardır. Bu tekrir sanatı insana bıkmaz, usandırmaz. Biz de Kur'an'ın yörüngesinde, Kur'an'ın gölgesinde, Kur'an'ın ölçüsünde Efendimiz'in uygulamalarında takdim etmeye çalıştığımız bu programı da tekrardan ziyade tekrir sanatını ortaya koyarak vermeye çalışıyoruz. Demek ki bunu defalarca duyduk. Musa Peygamber belki 114 surenin yarısında ismi geçer. Ama her bir bölümü küçük çaplı nüanslarla farklıdır. Böyleyse Kur'an'la konuşan hata yapmaz diyor Peygamber Efendimiz. Biz elimizden geldiği kadar bu konularda hata yapmamaya çalışıyoruz. Ev idaresinde ev yönetiminde hatırlarsanız demiştim ki Mevvette dediğimiz sevgi ve merhamet dediğimiz acıma duygusu ev ortamında evin iklim şartlarını oluşturuyor. İklim şartları evlerimizin iklim şartları gün gelir deve dikeni üretir. Kavga, gürültü, bağırmak, çağırmak gün gelir laleler sümbüller yetiştirir. Bir buna ev iklimi ev ortamı diyoruz. Ev ortamını lalelerin Sümbillerin, karanfillerin yetiştirme Zeminini Hazlamak da bizim elimizde Ayrı kotlarının, deve dikenlerinin Bitmesine sebep olmakta Yine elimizdedir İşte evlerimize hakim olan güç ne olsun Ne hukuki kadiler Ne ahlaki prensipler ya Önce mevette Ve merhamet Sevginin ve merhametin Oluşturmuş olduğu Ev ortamlarında O evi idare etmek Yönetmek çok kolaydır. Bu kolaylığı sağlamanın somut örneği de şudur. Müşahıs örneği. Erkek, yani evlemiş olan erkek, hanımının sevgisine, ilgisine ve cilvesine iltica etme ihtiyacını hisseder. Bu bir ihtiyaçtır. Psikolojik bir ihtiyaçtır. Evlemiş olan bir erkeğin hanımının Neyine ihtiyacı vardır? Sevgisine, ilgisine, cihvesine Kadının ise kocasının evlenmiş olduğu beynin adaletine, kuvvetine ve otoritesine iltica etmesi bir ihtiyaçtır Görülüyor ki iki taraf birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermek için tırnak et oluyor Böyle bir ayrı yönetimde arz olur mu? Problem olur mu? Geçtiğimiz dersi söylemiş olduğumuz gibi biz vakıf yönetmiyoruz. Biz dernek yönetmiyoruz. Biz bir şehir de yönetmiyoruz ya biz bir aile yönetiyoruz. Yönettiğimiz kişi Allah'ın bize bir emaneti üstelik. Allah'ın emaneti. Rabbim çocuklar ihsan ediyor, o da bize emanet. Bu emanetlere karşı hassas tavırlarımızı ortaya koyarak... Yönetimi ortaya koymaya çalışıyoruz Öyleyse Hanımlar Rabbimizin Cemal sıfatıyla beslenirken demiştim Hatırlarsanız Erkekler Rabbimizin Celal ismiyle daha fazla beslenirler Hanım kardeşlerimiz Sevginin Erkek kardeşlerimiz Otoritenin temsilcisidir Bu yönetimde bir sıkıntı Bir boşluk bir kaos Olmaması için evin ortamında hanımlar sevginin temsilcisi, erkeklerde otoritenin temsilcisidir. Bunlar önemli konular. Hanımlar sevilen makamda, erkekler seven özelliğe sahiptir. Bunlar ev yönetiminde erkekleri hem adil kılan, merhametli kılan, sevgi yumağından dışarı çıkartmayan temel faktörlerdir ki bu bilgileri tekiden tekrar tekrar vermeye çalışıyoruz. Yine Meskenlerimizde yani evlerimizde yöneten ile yönetilenin kim olacağını da Allah belirttiğinden dolayı Nisa suresinin 34. ayetinde muhtemel bir yönetimin problemlerini ilk adımda çözüyoruz. Bu evde yöneten de belli yönetilen de belli. Bunu belirten kim Allah belirtmiş. E sen evlendiğin halde 3 yıllık 5 yıllık 10 yıllık olduğun halde bu evi yöneten kim? Yönetilen kimi daha ortaya koymamışsan bu evde problemsiz. Bir gününüz geçmezsiz. Yöneten ile yönetilenin de kendi konumları, statüleri bir bilinç ve şuur haline belli olacaktır. Bu Bakımdan Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresi 34. ayetinin vermiş olduğu mesajla erkek sormuluk duygusuyla Allah tarafından hanımının yönetimini, yönetimini üstlenmiştir. Hanım da itaat etmeye müsaitleştirilmiş bir ruh yapısı ile yönetilen statüsünde yerini almıştır. Ne müthiş bir olaydı bunlar. Yani hazırlık yapılıyor. Nikah bölümü, şanlılık bölümü, evlilik bölümü de ilerliyor ve nihayet erkek Allah tarafından sorumluluk duygusuyla hanımın başına tayin yapılırken hanım kardeşimiz de kendisinin başına tayin edilen atama yapılan erkeğine itaat etmeye müsaitleştirilmiş bir ruh yapısıyla o statüyü elde etmiş oluyor, kazanmış oluyor. İşte bu oluşumun erkekleri ilgilendiren kavramına Kur'an-ı Kerim kavvam diyor. Kadınları ilgilendiren bölümede Allah ganiyat diyor. Bak sık sık kullandığımız konumlar bu. Şimdi erkek kardeşim, şunu bilecekti: Peygamberimiz buyurdular, "Sekyülül kalmuhadi muhum. Bir topluluğa hizmet eden onların efendisidir. Erkek kardeşlerim sizin evinizdeki efendilik vasfını elde etmenin sebep kimdir? Hanımınıza hizmet ettiğinizden dolayıdır. Çocuklarınıza hizmet ettiğinizden dolayıdır. Ve evinize hizmet ettiğinizden dolayıdır. Bundan dolayı Allah bize ne demiş? Kavvam demiş. Kavvamın çok manası olsa bile en ağırlık basan manası hizmet manasıdır. Kavvam nedir? Hizmet manasıdır. Yani erkek kardeşlerimiz evlenmiş olduğu hanımını, dünyaya gelen çocuklarını... Beraber yaşamış olduğu evi Ev bağlantılı konularda Hizmet ede ede ede O evin ne olmuş? Ne olmuş? Efendisi olmuş Bizim efendiliğimiz Bir çalışmakla elde ediliyor Tepeden inme bir şeyimiz yok Allah bizi tayin etti Hadi bakalım sen şu kavramlığın içini bir doldur bakalım Hatırlarsanız yine Geçtiğimiz derslerde söylemiştim Şu bir bardak suyu oluşturan İki hidrojen, bir oksijen var demiştim. Su oluşur. Kimyada, kimya dilinde altın oluşturan elementler, toprağı oluşturan elementler, bakırı oluşturan elementler neyse, kavvamı, kavvam dediğimiz o kav kelimeyi oluşturan da etkenler, elementler, unsurlar, terkipler vardır. Bu unsurların başında ne gelir? Hizmetçilik gelir. Ev reisinin efendisinin hizmet etmek kimli öne çıkar. Bu hizmetini yürütürken bir hanımını, evini Allah adına yönetmekle mükelleftir. Hanımını, evini, çocuklarını Allah adına yönetmekle mükelleftir. Kavvam bunu gerektiriyor. İki, Ailesinin ailesi, çoluğu, çocuğu, evi, barkı hepsini katın ortaya Ailesinin meşru, doğal ihtiyaçlarını karşılamakla kavvam oluyor. Onu nasıl ki namazın şartı 12, abdestin şartı 4 diyorsun ya, kavvamın ikinci şartı nedir? Ha, bu erkek kardeşimiz evinin, ailesinin, hanımının tüm meşru ve doğal, tabii ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı Cenab-ı Allah, Erkeğe kavvam demiş. Son olarak, bunun zengin bir kavram ama zamanın buna müsait değil. Eğitim, öğretim, ilim, terbiye kazanmasının sebebi olduğundan dolayı erkek kavvam olmuş. Yani kavvam, koruma, yönetme yetkisi verilen yetki ve sorumlulukla İşbaşı yapmış olan erkeğe kavram denir. Koruyacaksın. Nasıl sen kızını, hanımını soğuktan koruyorsun, sıcaktan koruyorsun? Şu anda Türkiye'de kış mevsimi geldi diyorsun mesela? Belki programı, program pıram söylüyorum. Kış mevsimi geldiğiniz zaman aman soğuktan üşümemesi için koruma altına alıyorsunuz. Veya hatta. Pamuklar çıkarıyorsunuz, yün giysileri devreye koymaya çalışıyorsunuz. Nasıl ki hanımının kızının üşümemesi için onları koruyorsan, onların dinlerini, mallarını, canlarını, beyin gücünü, akıl gücünü de muhtemel kötülüklerden korumakla mükellefsin ki kavvam olasın. Koruma bu. Bu güzel ama mükafatı bol olan hizmetin, Başında bulunan bu kavvamın karşısında bulunan varlık da Gainitat olarak yer almış olan hanım oluyor. Gainitat da Kur'an'da edilmiş olan şekliyle araştırdım. Bununla alakalı tam 8 tane madde buldum. Nasıl ki beyleriniz olan, kocalarınız olan kavvamı oluşturan temel etkenler Elementler, unsurlar ne kadar önemliyse Kuransa kainat kainatat diyor Acaba niye kainatat? Acaba bu mesajımı aldıktan sonra Herkes projeksiyonu kendi bennet tutsun Ben kainatat olarak Saliha bir hanım olarak Bu bilgilerin yüzde kaçını uygulamaya koymuşum? Eğitimci kardeşimizin ortaya koymuş olduğu Ganitaatı oluşturan sekiz temel etkenin kaçı bende var, kaçı bende yok. Tamam kocamı öğrendim. Kocam hizmet kimliğiyle, beni yönetmek kimliğiyle, tüm ihtiyaçlarımızı karşılama kimliğiyle, eğitimden, öğretimden, ilimden nasip dar kılmak kimliğiyle anladım ki Cenab-ı Allah onu benim başıma tayin etmiş, idarecim olmuş, efendim olmuş. Sıra bana geldi. Rabbim nasıl kocamı ödüllendirdi, mükafat verdi ona? Kur'an'da yer verdi onlar, onlar için ayetler indirdi Kur'an'ında Benim için de madem indirmiş göndermiş Bildirmiş bakalım acaba benim Bu kainat demiş olduğumuz Bu kelimenin Bu kavramın içini Doldurup dorma, doldurmadığımı Biraz sonra öğrenmiş olacağım niyetiyle Lütfen dinleyin ve izleyin Kardeşler Bir hanımefendinin Salihâ bir hanım olması veya gani tat özelliğine kavuşmasının ilk şartı itaatın devamlarına karar verecek bir ruhu yapıya sahip olması lazım. Ben kocama itaat etmeyi hafta bir gün, akşamları sabahları değil sürekli devamlı olarak ben kocaman. Meşru hayatı olmak şartıyla itaat edeceğim. Bu bir tasdikten geçen bir tavırdır ve karardır. Hanımefendi burada ne yapıyor? Lokal bir itaat yok. Bu itaatın zaman ve mekan boyutta yok neredeyse. Nerede, ne zaman, hangi şartlarda olursa yeter ki helal olsun. Yeter ki meşru olsun. Yeter ki bu itaat edeceğim mekanizmamda Allah'a isyan olmasın, peygamber itaat olmasın. Bunun dışındaki tüm hayatımda ben kocama itaat edeceğim diyen kadın, saliha kadın olma özelliğinin ilk adımını atar. Hani damlaya damlaya göl olur ya, de bu bir bardak suyu dolduracak 8 tane su damlamız var. Veya da 8 tane şartımız var, unsurumuz var. Bunu sizlere takdim etmeye çalışıyorum. İki, bir hanımefendinin saliha bir hatun olması ki şimdi ve aminun saliha. Cenab-ı Allah salih amellerden de bahsediyor. Salih amellere büyük önem veriyor. Hem de kurtuluşu ve aminus salihat. Salih amellerde buluyor Allahu Teala. Asr suresine bak. İnsan muhakkak ki kutsandadır. İllellezine amenu ve aminus salihat. Zararda, ziyanda olan bir insanın kurtuluş formülünü Allahu Teala sebepler ortaya koymuş. Salih amel yaparsanız zarar etmezsiniz. Bu hanımefendinin ne kadar bir güzel kimliği var ki, ne kadar Allah ininde bir değeri var ki, salih amel gibi şimdi saliha kadını gündeme getiriyoruz. Saliha kadın kime denir biliyor musunuz? Efendimizin ifadesi. Saliha kadın kime denir? İşte bu. Özelliklerini saymış olduğum kimseler Salih Kadındır Saliha Kadın, salihamel. Sana ikiz Kardeş Kurtuluş Formülü nasıl salihamellerdeyse, Ey Müslüman Erkekler Kurtuluş Formülü neredeymiş Saliha Kadınlarda Ev Hayatınızda Aile Hayatında Kurtuluş Formülünün En Birinci Adresi Nedir Saliha Hatının O Namus Bekçinin Yapmış Olduğu Ev Ortamındadır Yöneteceğiniz Hanıma dikkat edin. İdari edeceğiniz o hatun Allah indinde, peygamber nezdinde uygulamasıyla, mesajıyla gânitaattır. Fes salihâtu gânitaatun diyen Allah'tır. Bunu peygamber söylemiyor. Bir müştehit imam da söylemiyor. Ben de söylemiyorum. Allah söylüyor. Ben sadece bunun Türkçe'ye çevirmiş olan tercihmesini Sizleri hatırlatıyorum. Ve amel-i salihat da Arapçadır. Fes salihat-ı da Arapçadır. Bunu şimdi güncelleştirdiğimiz zaman hanımefendi itaatta zorlanmayacaktır. Hanımefendinin itaatta zorlanmaması için Cenab-ı Allah önceden lütufta bulundu değil mi? Ne verdi size? Mevette ve merhamet verdi. Bu merhamet ve mevettehi Allah-u Teala bize verdikten sonra hadi bunu çalışarak muhafaza altına alın diyor. Ama ondan evvel meccanen verdi Cenab-ı Allah bize. Karşılıksız verdi daha doğrusu. Nişanlılık döneminde verdi. Nikah kıyarken verdi. Sonra korumasını bize verdi. Buyurun. Vermiş olduğum size bu mevette ve merhameti korumakla mükellefsiz. Korumazsanız buharlaşır geçer gider demektir bu. Saliha kadın olmanın, gayrı taht özelliğine kavuşmamızın ikinci unsuru ne yapacakmış? İtaatta zorlanmayacakmışız. İtaatta zorlanma olmaz, olmaz çünkü sen severek yapıyorsun. Evindeki en büyük sermaye bitmeyecek sermaye, sevgi sermayesi. Muhabbet ve sevgi atmosferinde bir hanımefendinin kocasının kirli çamaşır çamaşırlarını yıkamasını zoruna gider mi lan diyorsunuz? Hiç gitmez. Hiç gitmez. Bastım feminist akım ortaya konulsun. Hayat mü direktir. Ben mecbur değilim. Kocamın evlenmiş olduğum beyin çamaşırını yıkamak, bulaşını yıkamak nereden çıkartımı dersin. Ne derse desin. Aile hayatına yüce Allah'ın lütfetmiş olduğu sevgi, o merhamet mevette devam ettiği müddetçe bir hanım kardeşimizin Kabe'ye gitmesi için, umre ziyaretine gitmek için duymuş olduğu heyecanla işinden dönen kocasına akşam yemeğini ikram etmesinin heyecanı eşitlenir. Çünkü muhabbet vardır, sevgi vardır. Başkakıncı olmaz burada çünkü. Almadan veren Allah'tır, almadan veren bir daha nedir? Bu özelliği Allah kadınlara vermiş. sevgide hesap olmaz. Sevgi, bir fedakarlıktır. Uygulaması fedakarlık, tabelası muhabbet, sevgidir. Biz günümüzde tabelayı çok kullandık. Ekran bunu kullandı. Filmler bunu kullandı. Belgeseller bunu kullandı. Ne oldu? İçi boşaltılmış olan sevgi patır patır talakla boşanmayla mahkeme duvarlarında sona ermiş oldu. Hani uğruna öleceğin kızın nerede kaldı şimdi? O kız olmazsa ben kendimi intihar ederim, köprüden atarım diyen delikanlı. Ne oldu sana? Tabela sevgisi o. Filof sevgisi sadece kadar olabilir. Korsan buluşmalarla, korsan yöntemlerle etmiş olduğun muhabbetin ömrü bu kadar işte. Cinsiyete dayalı, bedenine dayalı, güzelliğine dayalı, ekranda görmüş olduğun güzelliğe dayanı, aşık oldun, evlendin. sonu ne oldu? Mahkeme koridor. bütün sen, sen... Bu anlayışla evlenmiş olduğun kocana itaat demezsin. Sermayen yok. Yakıtın yok. Arabanın yakıtı bitmiş. Nasıl çalışacaksın bu arabayı? Müslüman hanım benim itaatim elbette ki Allah'ın hatırı için. Rabbimin emri için. Güzel Rabbimin rızasını almak için hayatını ben ortaya koydum. Değil mi ki Rabbim evlenmiş olduğun kocana itaat et. Ama itaatına bana isyan olmasın dedi ya. Bitti benim için. Benim sürekli itaat edeceğim ama itaatimle ben zorlanmayacağım. Üç, hizmetlerimi ben istenlikle yapacağım. Yani içimden geliyor benim. İçimden gele gele yapacağım. Nasıl bir duygu bu değerli kardeşlerim? Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıkları anlatırken onlar zorlana zorlana namaz kılarlar diyor. Evlilik hayatının mevetteh ve merhamet bölümü kadının itaatını içselleştirir. Yani içine kor bir mekanizmayı. Yani zorlanarak başka kıncasına yine mi geldi, yine mi gelecek denilmiş varsa zaten o evde mevetteh ve merhamet bitmiştir ondan olur bu iş. Biz şimdi mevetteh ve merhameti sigortalamış olan bir ailenin kanita hanımını aktarmaya çalışıyorum sizlere. Hizmetlerini içtenlikle yapar. Tembel tembel yapmaz. Zorlanmaz. İster öğle namazını kılsın. ister beynin çorabını yıkasın. ister okula giden çocuğun beslenme çantasına mutfaktan eşya koysun. Hiç fark etmez. Çünkü bunların üçünde de kadın sevap alacak. Allah'tan ödül alacaktır. Buna inanmıştır. Buna inanmayan bir insan ne yapabilir ki? Aparatif gidelim. İşte bir kaşığı atıştıralım. Hadi sen bir ona ben bir ona. Böyle bir aile olabilir mi? Bir hanımefendinin sabah ezan duyduğu zaman nasıl ki o güzel lahuti bir sesiyle beraber seccadesini, tesbihini, abdestini, lavabosunu, havlusunu peş peşe getirip bağrına bastığı gibi sabah kahvaltısını onur duyuyor. Yani kocasını bürosuna, ofisine, iş yerine aç karnına göndermemek için gönül dünyasında bir merhameti var, bir acıması var, bir sevgisi var. İşte iştenlikle sabah kahvaltısını hanım böyle hazırlar. Hazlamış olduğu bu bir bardak çayı veyahut da peynir, zeytini yiyen erkek kardeşimde huzur lokmasını huzur getirir demişlerdir. Bu huzur lokmalarla beslemiş olan kardeşimin dua organları temizdir. Gözüne sahiptir, kulağına sahiptir. Hanımına hainlik yapmaz, kötülük yapmaz. Hep zincir halkası böyle devam ediyor. Allah'ın dini bundan dolayı güzeldir. Kurtuluş bundan dolayı İslam'dadır. Huzur İslam'dadır diyoruz biz. taat olması için hanım kardeşlerinin bir başka özelliği namusunu koruyacak. Kocası olduğu zaman da, olmadığı zamanlarda da. Hatta olmadığı zamanlarda da itham yerlerine pek gitmeyecek. Gitse dahi telefon bak ulaşım şartları kolaylaştığı gibi iletişim şartları daha kolaylaştı. İstersen bir deneyin. Kocanız iş bağlantısı için İstanbul'a gitti. İstanbul'da. Sen Konya'dasın veya Kayseri'desin veya Hakkari'desin. Ahmet Bey, selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben müsaadenizle bugün ikindiye doğru bir çay toplantısına katılmak istiyorum. Tabii tabii hanım, niye katılmayasın? Tabii teşekkür ederim. Tabii, ya şu tavrım var ya, o erkek şimdi telefonu kulağından indirince hemen Rahmani gücler devreye girecek. Ne fedakar bir hanım var değil mi? Ne namuslu bir hanım var senin. Sen ne kadar da seviyor, sana ne kadar da önem veriyor ki? Taasini Erzurum'dan aradı, ikinde bir çay toplantısına gitmek istiyor sana bilgi veriyor. İşte mutluluk bu değerli kardeşlerim. Kadının haberi olmadan Allah, o kadının iffet namus bağlantılı bir telefon bağlantısın dahi kulunun kalbine bir sevgi sermayesini yerleştirir Rabbim. Allah çok. Namusunu koruyacak. Beynin malını da koruyacak. Malınız hepiniz ortak eşyalardır. Evde olsun, bey olmasın. Kocalarınızın mallarını korumakla da mükellefiz biz. Ondan buraya Allah bize kainat atıyor ya. Kocası olsun, bey olmasın. Önemli değil. Yavrum bak tuvaletin ışını açık bırakmışsın, söndürebilir misin? Bak söndürebilir misin? Lise 2'de okuyan çocuğun senin ağzından bu ifadeleri duysun. Veya içimizde müsait kimse acaba lambayı söndürebilir mi? Ne demiştik? Ev ortamında buyurganlık pek işe yaramaz. Lütfen ve ricalar devreye girer. İçimizde kim müsaitse lütfen kapıyı kapatabilir mi? Diyen bir baba veya bir anne. Ve bunlar duyan bir çocuk. Emir kipi, yap, et, kalk, otur, talimatlarının dışında ricacı bir atmosfere şahit olan bir kız veya erkek kaldı. Şimdi derse gider, sınıfında öğretmen kalk, sıraya dese, Allah Allah, benim annem ne kadar da nazik. Daha bir defa bana böyle bağırmadı. Şimdi kendisine ders veren öğretmenle hemen annesini kıyaslamaya başlar öğrenci. Kendisine bir bir alışveriş merkezi veya toplumsal bir olayda baba bir kişinin sert yanlışını gördüğü zaman hemen öğrenci babam ne kadar şefkatli bana karşı daha bir defa benim kalbimi kıracak ben ağzından bir laf duymadım gördünüz mü çocuklarınız sizi kıyaslıyor başkalarıyla artık ah keşke benim de böyle bir annem olaydı babam olaydı yerini kendi babası iftihar diyor kendi annesi iftihar ediyor. kim evladı neden dolayı Ev ortamının yönetimindeki bu güzellik Bu hasretler Niçin? Çünkü bu evin hanımı Kocası olsun ve olmasın Beynin malını korumakla mükelleftir Başka bir konu Yaptığı her meşru itaatını Sevgiye dayandıracak Bunu pekiştirek söylüyorum Yaptığı her meşru itaatını Sevgiye dayandıracak Dedi ki evde Sevginin sembolü hanımdır. Her şeyi çiçek gibi. Her şeyde sevgi kokuyor. Bakışında, konuşmasında, çatarları sofraya koyarken... ...bulaşıkları toparlarken, kapıyı kapatırken... ...kapıyı sertçe kapla ...olabilir ya, ceryen yaptı, pencere açtı, ...sert yaptı, anne çıktı. Hemen kapıya açar. Çok özür dilerim, ben bunu yapmadım. Galiba Cerin yaptı, der. Bey ise beyine karşı... Çocuklarına karşı bu sert kapı kapanmasının dahi gerekçesi söyleyeceği kadar hassaslaşmış olan sevginin sembolü bir hanım. Şimdi Kur'an'a konuşsun. Fes salihâtu gânitâdun. Saliha kadınlar gânitâttır. Meryem gibidir onlar sanki. Meryem. Allah onu da gânitîn gânitûn diyordu. İnancı sevgiyle Kalbinin derinliklerine yerleşmiş olan kimse Bir başka ifadeyle Böyle bir kimden bahsediyorum ben Bir başka özelliği vardır ki Saliha Kadının Veya kanitat olan Kanitat olma Özelliğini elde etmek isteyen Hanım kardeşim Beyi yüzüne baktığında Onu sevindirecek Bu da peygamber Efendimizin bir tavsiyedir. Kocanız yüzünüze baktığı zaman sev senin sen sevgi gülücükleri vereceksin. Bu senin salihah hatun olmanı temin etmiş olan temel etkenlerden bir tanesidir. Asık surat, asık bir çehre ne var gene? Gibi böyle bir şey yok bizde. İmam Gazali bile olayın böyle petekojik yönüne inmiş de kocanız evdeyken elinizi yüzünüze dayarak oturmayın diyor. Yani şu şekilde şu şekilde bir hanımın kocasının yanında oturmasını İmam Gazali hoş görmüyor. Çünkü şu pozisyon diyor evin erkeğini rahatsız eder. Biliyor? Evin erkeğini rahatsız eder. Hele hele günümüz içerisinde çünkü bizim bakışlarımızda bizim bakışlarımızda bu çerçeve içerisinde baktığınız zaman nikah akdiyle azdegecen nikah akdiyle beraber olmuş olan bir hanımın bakışı sadece bu kadınlar için mi? Erkekler için aynı şeylerdir. Hanımefendi kocasına baktığı zaman o da aynı şekilde bir tebessüm etmek durumundadır. Çünkü Allah Resulü Verecek hiçbir şey bulmayan kimseye bir tebessümün de mi yoktur diyor. Tebessüm sadakadır hatırlarsanız. Son olarak, ganitat özelliğine haiz olacak hanım kardeşliğimizin son bir özelliğini, meşru isteklerini yerine getirecek. Meşru olan isteklerini yerine getirme özelliğinde bulunduğundan dolayı Allahu Teala, onlar kanita diyor Bazı kardeşlerim, hanım kardeşlerim Bu ifadeleri Veya bu bilgileri Veya uygulanması Dinimiz tarafından istenen bu konuları Duyduğu zaman Zihninde portresi içilmiş olduğu Bir erkeği düşünmeye çalışıyor Bu portresindeki Erkek şu tariflere Uygun olan bir erkekse kendi kocasındaki o zihnindeki portresi çizilmiş olduğu erkekle Evlemiş olduğu kocasını karşı karşıya getiriyor kıyaslamaya çalışıyor Bu yanlıştır Bu yanlış Bu zihni kirletmektir Bu evli olan bir erkeğin veya evli olan bir hanımın Bir başka portresini zihnine getirerek onun üzerinden beklentiye girmesi etik açısından iyi değildir. Buna iffet kirliliği, zihin kirliliği, düşünce kirliliği denir. Sakın böyle şeyleri tebessüs etmeyin. Aile Mektebi'ni çözmek için formülünü geliştirmiş ve demiş ki Ey hanımlar sakın ola ki kocanızı başka erkeklerle Ey erkekler sakın ola ki hanımınızı başka hanımlarla kıyaslamayın. Ya erkek Hanımını hanımıyla kıyaslasın Hanım da kocasını Kocasıyla kıyaslasın Evliliğinin evrelerini devrelerin dönemlerini şöyle hesaba Katarak ne yapsın Sen bir zamanlar böyleydin Çok ne kadar da düzeldin Sen bir zamanlar şöyleydin Şimdi ne kadar güzelleştin iyileştin. İşte bunlar kadını Kadınıyla hanımı hanımıyla Erkeğini erkeğiyle kıyaslamış Kıyaslamış olan erkekler Ve hanımlardır İşte hanım kardeşlerimiz Velev ki sizin Kocalarınız istenilen bir kıvamda Ortaya koyduğumuz şartlara Haiz olmayan bir özellikte Değilse peki sen ne yapacaksın İsyan edeceksin şimdi Sürekli kocana Asık surat mı göstereceksin Yani odun gibi adam işte Duygusuz, hiçsiz merhametsiz işte girmesi tuhaf, çıkması tuhaf, böyle kaba sabah. Kur'an-ı Kerim diyor galas insandır böyle. Galaslaşmış bir insan. E, böyle bir insana karşı ben tüy vere vere vere tükendim bitti artık. Bir dememiz lazım. Yoksa sırtımızı Allah'a dayayarak, Rabbim madem ki beni tatların kategorisine koydu, ben de fedakarlık yapacağım. Nefsimi, hevâlar arzumu ayaklarımıza tın alacağım. Ve bunu yapmaya çalışacağım. Rabbim büyüktür. Bugün inşallah onu bana dönüştür. O da güzelleşir mi diyeceksiniz. İşte eğitim size bu ikinci kategori ortaya koymaya çalışıyor. Diğeri pazarlığa var. Yaparsan ben de yaparım. Yapmazsan yapmam. Böyle bir şey olmaz. Karı koca hayatında fedakarlığın, fedakarlığın karşılığı kocalardan, hanımlardan ziyade Allah'tan beklenir. Allah'tan beklenir. Tüm bu fedakarlıklarımızı işte yaptıktan sonra diyorum şimdi size belki sağlığında veyahut da Yaşam hayatı içerisinde e, razı olduğunu, memnun olduğunu söylemeyen bir erkek Bütün yaptığınız fedakarlığı tek boyutlu yapsanız dahi Sizi Allah imandan ayırmasın Omuzunda taputunuzu taşırken Mezarda toprakla sizin üzerine toprak atarken Eve döndüğünüz zaman Vicdanı konuşmaya başlayacak artık Artık o beynindeki toparlamış olduğu Bütün kirli bilgiler falan Hepsi gitmiş Vicdan konuşmaya başlamış. Allah razı olsun. Çok bir hanımdı. Ama ben Kadir'in kıymetini bilemedim. İşte o. İşte onun o vicdan konuşturması Allah'ın öyle bir muteber kazanıyor ki Allah kadını cennetine sokuveriyor. veriyor. için o erkek razı oldu, memnun oldu. Biraz da olayı vicdan boyutuyla, gönül boyutuyla, iç boyutuyla değerlendirmek lazım. Bazı erkekler hanımlarını takdir etmekte zorlanırlar. Ona seni seviyorum demekte zorlanırlar. Halbuki söylese bir erkeğin bir hanımına beni sevi seni seviyorum demesi bütün peygamberlerin ortaklaşa bir sünnetidir. Peygamberini teşvik etmeyi bir sünnettir. Yani hem senin hanımın hem de din kardeşine seni seviyorum diyorsun bu kadar da kolay. Ama bazı erkekler bunu söylemezler. Enaniyet meselesi mi yapar dersiniz. Ne derseniz deyin ben bunu söylüyorum. Açık açık söylüyorum ki bir hanımın evlenmiş olduğu kocasından bu ifadeyi duyması onun için psikolojik bir ihtiyaçtır. Aynı ihtiyacı da hanım kardeşlerimizin ki bir sıkıntısı yok. Çünkü biri sevmeye müsait olarak biri sevilmeye müsait olarak yaratıldığından dolayı bu sevgi kimliğimizi de böyle ara sırada değil... İhtiyaç duyduğumuz zaman da laf olsun de değil Taşı gediğine koyacağımız dönemlerde de söylemekte büyük ama çok büyük bir iftihar var İhtiyaç vardır Kainatat özelliği, kainatat güzelliğin kadının kadınlık sanatını ortaya koymasıyla mümkündür Şimdi ona geldi sıra Bu anlattığımız sekiz maddeden oluşan bu güzellikleri hiç zorlanmadan. Hani diyordum ya ev yönetiminde hanımlar, hanımlar kocalarını, evini, çocuklarını öyle bir doğal sevgiyle seviyor ki artık onlara yapmış olduğu itaatın da hizmetin de farkında bile değil. Hesabı olmayan bir itaat, hesabı olmayan bir hizmet. His, hesabı olmayan bir hizmet ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunun mükafatını karşılığında Allah'tan bekliyorsunuz. Şimdi bizim yani aile mektebimizin 12-13 yıldır ülke insanına Avrupa dahil vermiş olduğu bir örnek vardır. Bu örnek kadının kadınlık sanatıyla alakalı bir örnektir. Demircinin sanatı vardır. Kuyumcunun bir sanatkarlığı vardır. Her bir meslekte bulunan insanların kendisine özgü o mesleğe yönelik bir sanatı vardır. Bu sanatını uyguladığı zaman güzel güzel Neticeler elde etmiş olurlar. Kadının da kendine özgü bir sanatı vardır. Buna biz kadınlık, kadınlık sanatı diyoruz. Kadınlık sanatını bilmeyenler, kadınlık sanatını uygulamayanlar, evlendikleri kocalarını mutlu edemezler. Memnun edemezler. Hem mutlu olsunlar, hem memnun olsunlar diyorsanız gelin bu kadınlık sanatını öğrenelim. Kadınlık sanatını uygulayan bir kadın, yeryüzünün kocası için en güzel bir kadınıdır. En sevini bir kadınıdır. geçimi en müsait bir kadındır. Ancak yine söylüyorum, kadınlık sanatını bilmiyorsa, kadınlık sanatını uygulamıyorsa, yani fiziki olarak dünyanın en güzel hanım olsa dahi kocasını memnun edemez, tatmin edemez. İddialıyım ben bu konuda. Şu cümlelerimin, şu bilgi ve ifadelerimin her birinin altında bir on üç senelik bir mazi yatıyor. Bir geçmiş yatıyor. Binlerce kadının, binlerce erkeğin hissesinin bulunmuş olduğu bir konuyu sizlere takdim etmeye çalışıyorum. Ve bunları kitabi bir bilgi olarak sağdan soldan toparlayarak değil icraatın içerisinden çeke çeke getiriyorum. Hepsinin yaşama imkanı var. Hepsinin yaşama imkanının ömrünü uzatmakta sizin kısaltmakta sizin Kadınlık sanatınızı devreye koyun, hem mutlu olun hem mutlu edin. Kadınlık sanatını uyguladığınız zaman ev ortamında bir muallim daha vardır. Sizsiniz kız evladına, erkek evladına cinsiyet bilgisini, cinsel bilgilerde uygulamayla gösteren bir seviye kazanmış olursunuz. Ama illaki bu kadınlık sanatı bilinmesi ve uygulanması gereken konulardır Sevginin, muhabbetin, fedakarlığın ve vifakarlığın temsilcisi olan hanım kardeşlerimiz Kocalarına yönelik temel özellikleriyle bu sanatını icra uygulamaya koyarlar Birinci olarak dediğim gibi sizin elinizde değil. Allah kadınları sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Onun için zıt kutuplar birbirini çeker. Bu çekim akımının helallaştırılması Cenab-ı Allah nikah şart koşmuştur. Nikahsız böyle bir çekim kanunu yapmak haramdır. Bu bir zinadır. Duygusal bir zinadır. Duyurganlığın yaptığı bir zinadır vesaire. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Allah Celle Celaluhu kadınları sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Kendini böyle bilin. Yani ben Allah tarafından sevilmeye müsait olarak yaratıldım. Bir kendini şartlandır. Bir sevilmeye çalış. Zorlansan dahil. Hani peygamberimiz Kur'an okurken diyor ağlayın. Ağlayam. Ağlamıyorsanız ağlar gibi yapın diyor. Bak kardeşim, mukallidin imanı caizdir. Ama bir an evvel takliden kurtulması gerekir. Mukallidin dahi imanı caiz olunca, sen de işten o anda gelmesi dahi, beceremesen dahi, yapamasan dahi, yüzeysel kimlikle de yapmış olsan olmaz. Hatta bu konuda Ömer Efendi'nin bir sözü var. Kadının biri geliyor da, ya Ömer diyor, ben kocamdan boşanmak istiyorum. Çünkü sevmiyorum onu. Sen diyor bu ifadeyi diyor, ona kullandım diyor. Kullandım ya Ömer diyor. Keşke kullanmasaydın. Peki Ömer ya Ömer diyor. Yalan mı söyle Yalan söyleseydin diyor. Sevmediğin halde seni seviyorum deseydin diyor Ömer Efendimiz. Çünkü buna yalancı olmazsın. Bir erkeğin hanımını, bir hanımın erkeğini sevmediği halde seviyorum demesi caildir. Çünkü o öbür orijinal sevgiye davet çıkardı ondan. Öyleyse Allah Celle Celaluhu kadınları neye? Sevilmeye elverişli olarak yaratmıştır. Buna bağlı olarak seslerini kadınların seslerini ince ve cazibeli yaratmıştır yüce Allah. Niye? Konuşunca kocalarına adeta hayat versin diyerek. İşte Konumuzun bu tatlı bölümünde zamanım gelmesi münasebetiyle kapatıyorum. Tatına bırakalım derler ya, tadında bırakmak da güzeldir. Ben de tadında bırakıyorum. Bütün bir heyecan, aşk ve şekli inşallah önümüzdeki derste bu geriye kalan bölüm çok önemli. Olmazsa olmazlarımız, iddia ediyorum hanım kardeşlerim şu kadınlık sınatını uygulayın. Eğer başarılı olmazsanız.